We want to ask you for for being all down Festival günlükleri Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar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 Tarihler arasında bu yıl 10.sü düzenlendi. Festival günlükleri olarak, Açık Radyo olarak biz de oradaydık. E, i̇zlenimlerimizi, deneyimlerimizi ve e, bilgilerimizi paylaşacağız Rapper Band'la ilgili. 40'tan e, fazla e, mekanın yer aldığı, e, yeni yeteneklere sahne veren çok hoş bir festivaldi. Çok keyifliydi. Ne dersin? Kesinlikle çok iyiydi. Hatta bu yıl en iyi gittiğim festivaldi desem abartmış olmam. Gerçekten harika bir festivaldi. Büyük festivallere oranla onların cazibeleri başka olabilir ama benim ilgi alanıma girdiğinde onlarda da aynı sahnelerde ilgi alanıma giriyordu. Burada tamamen festivalin yeni yeteneklere özel olması benim için harikaydım. Saint Pauli yani Rapperbanın bulunduğu bölge Saint Pauli bölgesi ve Saint Pauli çok ilginç bir bölge inanılmaz bir bölge yani şunu yaşadık diyebiliriz ee, Hamburg'da olduğumuz tarihler içerisinde hem sanatı gördük hem müziği gördük hem kültürü gördük ee, ve futbol vardı yani ve Biraz bana Beşiktaş'ı da anımsattı bu çünkü şehir içinde herkes Saint Pauli taraftarı. O gün, ilk gün maça da denk geldik ve bütün Saint Pauli taraftarları oradan yürüyerek maçlarına gidiyorlar filan. Ve biraz Beşiktaş havası vardı. Yani bir semt takım olması Saint Pauli'nin. O havası da güzeldi. Herkesin tabii Saint Pauli'ye sevgisi çok büyük çünkü... ...çok fazla e, festivalde de yer aldılar. Fan shopları festival sahnesinden biriydi. Ee, ve Stad'ın orada da rapper ilgili broşürleri ve posterleri vardı. Stat kısmının bayağı bir ilginçliği benim. Çok dikkatimi çekti. Bayrak e, şeylerini herkes bilir yani. statlarda önünden geçiyoruz. İşte Kadıköy'de, Beşiktaş'ta ve çevresinde. Ee, statlarda genelde takımların bayrakları. Ülkenin bayrağı falan olur. Saint Pauli'de biraz o durum çok farklıydı. Saint Pauli bayrağı ile LGBT bayrağı vardı. Formanın Kollarında LGBTİ bayrakları vardı ve inanılmaz ki maça gidenlerde de gördük LGBTİ'ler, punklar, metalciler ve çok ilginç bir türbün yapısı var. Türbün de çok kültürü bir türbün kültür ve röperbağına da katıldılar e, bu türbündekiler. E, çok ilginç bir bölge ve güzel bir bölgeydi. Festival bana göre e, çok iyi bir organizasyon olmuş. Yani her şey çok iyi bir şekilde organize etmişler aksaklıklar yani olmadı derece. yani Hatta bana göre olmadı da yani hiçbir aksaklık açıkçası görmedim ki bu pek alışık olduğum bir durum değil. Her festivalde mutlaka bir aksaklık olur. Ama belki biraz bazı mekanların seslerini Prinzen Bar vardı mesela orada çok ses problemi vardı. Ama onun dışında ee, sorun görmedim ben. Tabi Mekan Festivali olmasından ötürü bunun artısı var. Ama alan da oldukça doldu. Rapper Bas'ın olduğu bölüm inanılmaz e, ilgi gördü. O herkese açık bir bölümdü bir de. Yani orayı paralı yapmadılar. Ee, bu da çok güzeldi bana göre. Ee, hem halka açık bir kısmı var hem halka kapalı ama tabi e, Saint Pauli'de yaşayanların genelinin geldiği bir şeydim. Yurt, hatta yurt demeyeyim yani dünya çapında çok büyük bir ilgi, ilgi gördü. Yani Sırşya'dan gelenler, Amerika'dan gelenler, e, Polonya'dan gelenler, Macaristan'dan gelenler, Kanada'dan gelenler. Hem müzik anlamında hem de katılımcı anlamda inanılmaz. Türkiye'den gelenler biz vardık ve başka gelenler de e, gördük. E, bu anlamda da çok iyi bir festival olduğunu gösteriyor. Bunun örneği işte Amerika'da SXSW var ve Avrupa'da bu işin öncüsü ve bana göre en iyilerinden biri ki bunu gidip de gördük rapper band işini hakkıyla yapıyor diyebilirim. Yani eleştirebilecek bir şey bile bulamıyorum. Her şey çok güzeldi. Evet hemen hatırlatalım. E, Rapperband'ın özelliği Rapperband caddesi boyunca olan mekanlardaki performanslar ve bunlar da %90 oranında hani daha önce hiç duymadığımız, dinlemediğimiz e, yeni yetenekler. Genelde tek albümü ya da EP'si olan, single olan yetenekler. E, benim dikkatimi çeken ülkeler mekanları bölüşmüş gibi bir durum vardı. Yani belli mekanlarda e, o ülkenin e, işte desteği, sanatçıları, menajerleri ve fonlamasıyla e, şey oluyordu. Dolayısıyla hani bir sahnede Kanadalıları izliyorsanız ertesi gün orada yine Kanadalıları görebiliyordunuz. Finlandiyalıların bir sahnesi vardı. işte İsveçlilerin bir sahnesi vardı. E, Al Alman müziğin ile ilgili sahneler vardı. Dolayısıyla her ülkeden sanatçı gördük diyebiliriz. Açık sahneler de çok keyifliydi. Ee, müzik anlamında ben oldukça keyif aldım. Yani e, Doughton gibi isimler de gördük. Birazdan bahsedeceğiz onlardan ama Nasıl buluyorsun? Belki bu, bu noktada birazcık hani müzikal şeye girmek gerekiyor. Hani a, genel olarak Avrupa'da müziğin gittiği yer ve Türkiye'deki e, yapılan müzik. Yani bence e, Türkiye'de bize diyorduk ki işte bu, bu tarz festivallerde niye işte Türk isimler olmuyor ve benzeri e, beklentilerimiz oluyordu. Hatta bazen festivalleri bu eleştirilimiz oluyordu ama bence. E, Rapperband, tabi diğer festivallerde görüyordum, Ziget'te görüyordum, e, Börekart'ta gördük ve diğer e, Rockverter'de de yeni yetenekleri gördük ve şöyle bir durum var, yani Rapperband'da çok daha fazla gördüm bunu, müzik e, sadece tarz anlamında değil, yani normal müzikal anlamda da çok farklı bir noktada ve Türkiye o noktada maalesef değil, çok net değil yani Türkiye'de müzik yapan, e, en iyiler bile dahil onu noktada değil. Çünkü çok farklı bir noktaya gelmiş müzik. Ben onu gördüm orada. Ee, çok seslilerin kullanılması, herkesin her enstrümanı çalıyor olması. yani e, Lini'nin sahnesindeydik ve genel bir sürü sahnede öyleydi de. E, Baterist klavyede çalabiliyor, gitar da çalabiliyor, bass da çalabiliyor, cello da çalabiliyor. Böyle bir sistem var yani. Şarkı da söylüyorlar işte yani herkes ses çok seslilik dediğim o herkes şarkı söylüyor, baterisi de şarkı söylüyor, ee, bassisi de şarkı söylüyor, gitaristi şarkı söylüyor, zaten vokal var. Bu inanılmaz olmuş Türkiye'de e, böyle bir sistem yok yani herkes hala bizdeki sistem ama back vokal, back vokal, geri vokal almak ama e, artık geri vokal dönemi. Çok net bitmiş. Bunu açık bir şekilde gruplarda görebiliyoruz. Yani The River bunun mesela en büyük örneği. Dört kişi birden herkes enstrüman çalan. Herkes şarkılarını söylüyorlar. Ve çok seslilik girmiş müziğe. Bu açıdan Avrupa çok başka noktalara gelmiş. Yani olay sadece elektronik müziğe kaymak değil. Normal müzikte de çok büyük değişikliklere gitmişler. Ee, dediğim gibi şey, herkesin enstrüman çalması... Bizde biraz çok ıı, garip olur. Yani Batris abi ben gitarayı limon muyum kafasında olabiliyor. Veyahut da e, Basis be, ya ben şarkı söyleyemem ki sesim orada sorun ses kötü olması değil artık yani. Orada herkesin katılımı vardı. Bu benim çok ilgimi çekti. Hoşuma gitti. E, Türkiye'nin biraz yol olması gerekiyor. Biraz bu tarz. Yurtdışı eğitimlerine belki müzisyenlerin ve ses sanatçılarının katılması gerekiyor. Yani Türkiye'de biraz ya da Türkiye'deki eğitimin biraz sistem olarak değişmesi gerekiyor. Yani müzik eğitimin konusunda en iyi Norveç ve Norveçlerin ne olduğunu Röperbanda çok net, daha da net gördük. Yani Norveç ciddi bir şekilde ilerlemiş. Yani müziğe inanılmaz bir ruh katmışlar. Yani Norveç niye ben bu kadar çok özelliği düşünürdüm. Hollanda'dan da inanılmaz isimler çıkıyor çünkü. Polonya'dan inanılmaz isimler çıkıyor. <gülüyor> Ama Norveç e, bunun sebebini bana biraz zırpırbandı. Bu sorumun cevabını verdi. Yani e, müzik eğitimi Norveç'te çok inanılmaz ilerlemiş. Yani dünyada olmayan bir eğitim veriliyor. Ve bunun karşılığını da çok iyi bir şekilde alıyor. Ve çıkan sanatçıları da bunu gösteriyor. Ee, müzik anlamında bunun diyebilirim. Sonra tek tek, gün gün e, performanslara girebilirim. Ee, onda performanslara girmeden önce e, ben de hemen şunu ekleyeyim: Bu kadar kolektif bir şey yapılması, sahnede bu kadar aktif olunması gerçekten hani çıkan grubun yeni mi, e, deneyimli mi olmasını e, o, o kısmı gerçekten ekarte ediyor. Yani siz. Bakıyorsunuz işte Lilli'den örnek verdin gitarıyla çıkıyor solo bir şarkı söylüyor. Aynı zamanda singer songwriter çünkü hani e, ondan sonra piyanoya geçiyor. piyanisti kalkıyor, çello'ya geçiyor ve her şarkıda böyle bir dinamizm. Herkesin müziğin içine katılıyor olması, e, çok enteresan enstrümanların kullanılması e, gerçekten çok etkileyiciydi. Yani o kadar kolektif bir çalışma ve bunu biz bir kişi de görmedik. ...hemen hemen hepsinde gördük... ...gerçekten hani bir vokal... ...bir piyano çıkan birinde bile... ...piyanist eşlik ediyor... Şeyi, ...çift ses yapıyor... ...üçüncü sesini yapıyor, beşlisini yapıyor... ...dolayısıyla bu çok etkileyiciydi... ...yani seyirci olarak hani müzisyen... ...ya da işte festival... ...takipçisi olmaya bile gerek yok... ...sıradan bir seyirci olarak bile... ...bu çok etkileyici... ...ben aynı şeyi burada bulamamaktan... ...çok üzgünüm... ...daha önce de öyle deneyimlerim oldu... Ee, gerçekten çok etkileyici sahnelerdi. Ee, yaş ortalaması nasıldı? Festival katılımcı kitlesinden biraz e, istersen ondan da kısaca bir bahsedelim. Yaş ortalaması gayet iyiydi. Yani e, be belli bazı isimlerde Doğut'un da mesela biraz daha teenage'lerin arttığı bir dönem oldu. Almanların kendi müziklerinde tabii yine oranın kendi tineşinin attığı yani tineşlediğim gençlerin gençlerin diyeyim yani gençlerin e, ilgi gösterdiği konserler oldu ama genel olarak yaş ortalaması oldukça yüksek bir yaş ortalamasıydı. Zaten biraz da bence festivali ...Normal'in organizasyon anlamının dışına çıkıp da her anlamda sevmemin sebebi de buydu. Yani yaş ortalamasının çok yüksek olması. Ee, Şimdi Ziget'i falan bu yüzden hep eleştirdik. Yaş ortalamasının çok düşük olması ki Ziget biliyorsunuz söylemiştim daha önce böyle değil de. Ee, son yıllarda kendileri seçtiler ve yaş ortalamasını düşürttüler. Ee, yani Ripper bunu görmemek çok iyiydi. Börögard'da da bunu görmemiştik ki yani Börögard'da da söylemiştim yani... Onda biraz daha aks e, aksilikler vardı, e, ancak bu yıl en iyi gittiğim en iyi iki festivaldi, çok net söylemek. Üçüncü sıraya da zaten Lolla Berlin'i koyarım, e, başka da diğerleri biraz büyük olan Ziget ve Rockwerter. Biraz o listenin dördüncü ve beşinci sırasına girer ki dördüncüsü de Rockwerter olur kesinlikle. Bunun dışında Mekanlar çok ilginçti Dox benim için inanılmaz bir mekandı Yani ışık sistemi Ses sistemi Kurdukları düzen Yani Türkiye'de Bir Volkswagen Arena Böyle bir kalibrede iş yapan var Ama onun dışında Dox gibi bir me mekan yok Türkiye'de Ama Oraya gittiğimizde, bir Moja'ya girdiğimizde Moja in inanılmazdı. Yani bizde bir Volkswagen Arena var ama orada iki tane öyle bir mekan var. Sonra Salon, Babilon ve diğer mekanlarımızda eşdeğer mekanlar vardı. Engels mesela ee, güzel bir mekandı, benim sevdiğim. Prinzenberg'ı biraz çok sevemedim. Yani e, sevmememin sebebi... Yani. Burada gerçekten çok sevilebilecek, yani biraz salona benziyor. Ee, şeyleri var. Ee, balkonları falan var. Ama çok zaten ses sorunun yaşadığımız yerde orası. Çok beğenemedim. Yani onun dışında ee, Molotov çok beğenmediğim sahnelerden biriydi. Ee, Mojo ilginç bir sahneydi. Mojo tatlı bir sahneydi. Küçük. Yani aslında çok da küçük değil. Yani evet emek sineması havası vardı Mojo'nun. Ee, Imperial ...benim için harika ötesiydi. Zaten tiyatro orası ve... E, ...çok farklı bir şeydi. Yani bir müzisyenin orada sahne almasını da... ...bence ruh olarak çok şey e, değiştiriyor diye düşünüyorum. Bu arada şeyle ilgili... moja ile ilgili şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. E, gerçek bir granttı Yani... Merdivenleri açılıyor. Gündüz orası bir kaldırım ve merdivenleri açılıp altına giriyorsunuz. Mekan tam yerin dibinde. Bu çok ilginçti. Gerçek yani underground parti dediğinizde, moja dediğinizde o filan uçarsınız. Çünkü gerçek bir underground havası vardı. Ee, mekanlarla ilgili böyle yani yaş ortalaması ile ilgili düşüncem o şekilde. Evet, o zaman ufak ufak performanslara girelim. Sanıyorum vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz yer Rapper bastı, e, iki katlı bir otobüs e, kenarından e, bir sahnesi var, küçücük bir sahnesi. Sürekli canlı yayındaydı oranın radyo istasyonu. E, i̇nanılmaz keyifliydi. E, yani hem açık olması hem orada çıkan e, isimler ki... E, Doğut'un onlardan biriydi. Aurora'yı orada izledik. İlk gün Off The Valley ile başladık. Ve bunlar sadece orada akustik bir performans yapmadılar. Mesela Doğut'un bütün ekibiyle çıktı. Dolayısıyla oldukça keyifliydi. Benim günlerden başladığım 23'ün de benim iyi etkilendiğim Ripper Bass'la ilk gördüğümde yok oydu. Gerçekten. Onlarda da işte çok ses ve iki tane enstrümanla çıktılar. Ve inanılmaz bir performans sergilediler. Ee, Yoko yani bu festival için çok listemeye giren çok özel isimlerden biriydi. Ee, bunun haricinde Josin biraz e, dinlediğiniz zaman normal albümlerde Josin çok farklı geliyor. Ee, sesi gerçekten inanılmaz bir sese sahip Josin. Ee, ama canlı performans girince benim eksik gördüm belki rapırbanı bana öyle gelmiş olabilir piyano ve sesiyle girip geri kalan keman ve benzeri enstrümanları bilgisayardan vermiş o biraz benim kulağımı rahatsız etti sanırım seni de rahatsız etti yani hoş değildi çünkü gerçek bir keman sesini alamıyorsunuz yani yaylıların olması yaylılar çok özel bir enstrümanlar yani bunları yani şeyle veremezsiniz. <gülüyor> Bilgisayarla veremezsiniz. Yani onu duymak gerekiyor. O titreşimin salgıladığı, yani müziğin titreşimini almak gerekiyor. O biraz benim için enteresan ve değişikti. Ama ses olarak beklentimi yine karşıladı. Lily Emong ilk gün sahne alanlardandı. Lily Emong Class adıyla sahne aldılar. Ee, Lili gerçekten çok iyi bir isim. Yani e, bugünün en özel isimlerinden biriydi bana göre. olan sonra. Ee, Heymut vardı. Benim çok ilgimi çeken. Onlar da ilginç bir performans sergilediler. Ee, Lapair vardı. Macar bir grup bunlar. Ee, onlar da gerçekten iyi bir performans sergilediler. Pardon Alman şeyler ama bu da peşşeyle de bağlantıları var ve Indie fo tazını de soto gerçekten çok ilginç bir performansı yani de soto harika ötesiydi diyebilirim Off the Valley vardı ilk gün yine gerçekten iyi isimlerden biriydi ama benim için ilk günün en en en özel ismi sande yakoptu yani Cyakıp Berlinlilerde. Ve folk yapan bir gruptu. inanılmaz e, Bremen pardon. E, i̇nanılmaz bir isimdi. İkinci günde Tim Rantle vardı. E, Kosova'lar. Kosova çok şanssızlıklar yaşadı biraz. E, gerçekten iyi bir müzik yapıyor. E, i̇yi bir enerjisi var. Ama biraz şanssızlıkların e, kurban gitti. İlk gün olanla. Ee, Merih komansa vardı. <Sessizlik> Folliant The Hunter inanılmaz bir isimdi bana göre. Ee, Aurora'yı zaten pek sürdürmeye yattı. Ee, anlatmaya gerek yok Aurora. Gerçekten harika bir isim. Hem sesiyle hem duruşuyla. Ee, Gabriel Papillon ilk benim. Yine Kanadalı bir isim. Çok ilginç bir isimdi. Çok iyi bir performans sergiledi. Ee, Başka öyle hatırladım. Venier ilginç bir performans sergiledi. İlk günkü isimlere baktığımda eee Mikeko günün en harikasıydı yani. Mikeko'yu Dax'ta izledik. Dax'ta izlediğimiz ilk performansı. İnanılmazdı e, inanılmazdı desek herhalde abartmış olmayız zaten hani çok deneyimli Rihanna'yla şununla bununla herkese beste verdiği için müthiş bir sahne deneyimi var ve ilk albümü Time'dan parçalar çaldı katılımcı olarak da doksu gayet de doldurdu ve harikaydı bence ilk günün en güzel isimlerinden de. onun dışında şeyde eee Imperial Theater'da izlediğimiz iki isim var. İkisi de birbirinden güzel ve özeldi. E, Faye e, Wildhagen ve Lady Lamp. Ki Lady Lamp ile ilgili senin söyleyeceklerim var sanıyorum. E, çok çok çok etkileyiciydi o performanslar. Lady Lamp tabii aynı gün sahne <gülüyor> almadı onlar. E, o akşam Evayent'li Mano vardı. E, Pub'da. O da benim çok beğendiğim bir isim. Ee, yani Lady Lamb'e girmeden önce genel olarak baktığımda yani başka kimleri sayabilirim diye bakıyorum yani programa. O kadar çok isim gördük ki Wood Pige'm benim biraz e, hayal kırıklığım diyeyim. Hayal kırıklığım da demeyeyim aslında. Yani beklentim yani e, beni tanıyanlar bilir. Yani ben genelde ilk, yani pardon son albümlere bu kadar hiltiyle girilmesine hiç hoşlanmam. Ee, Woodpeach'ın da bunu yaptı. Ve Woodpeach'ın e, geniş bir orkestrası var ve buraya tek başına geldi. Bir tane basist vardı, baterist vardı ama mesela o yaylalar ve benzeri folk, folk müziği yapan ana enstrümanları yoktu. O biraz eksiklik yarattı. Sadece ben değil, bayağı bir eksiklik yarattı. Çünkü Woodpeach'ına ilk girdiğimizde çok kalabalık, inanılmaz bir ilgi doldu. Ama şarkı ilerledikçe dedikçe... Yavaş yavaş herkes çıktı çıktı çıktı ve en son 20 kişi falan kaldı. Biz çıkarken en son biz de çıkmaya karar verdik son şarkıda. Demek ki herkesin beklentisi bizimle aynı yöndeymiş. Oradan da onu gördük. Bu arada hemen vurgulamadan geçmeyelim. Almanların Impala Ray diye bir grupları vardı. Çok eğlencelilerdi. İşte tubaların, üflemelilerin olduğu çok keyifli bir müzik yapıyorlar. Ve yine Rapper basın olduğu festivalin ana alanı diyelim ona, standların olduğu alanda bazukası vardı. Bazukasın otobüsü vardı. Bir otobüsün içinde bir grup, inanılmaz eğlenceli müzik yapıyorlar. Günde üç konser verdiler ve bizim hani tıpkı buradaki metrobüs gibi doluşup zıpladığınız kapalı bir ortam tabii klostrofobiklere göre değil ama en, en keyifli performanslar belki Impala Ray ve bazukas en eğlenceli performansları onlar olarak hemen not düşebiliriz. Bunların dışında Zanax ve Elias çok iyi performans çıkardılar. Özellikle Elias'i hayranlıkla izledim. Üçüncü günün son performanslarını William Fitzsimmons vardı ki festivalin headlinerıydı. FM Light'i yani görememiz göremedik yani görememizin sebebi üç kere ses patlaması ve bizim gibi herkesin yine çıkması o konuda inanılmaz bir seyirci kitlesi var ve benimle çok uyumlu bir seyirci kitlesi olması hoştu. Lucy gördük o, o gün FM Light'den çıktıktan sonra Lucy Rose tabii ki tek kelimeyle inanılmaz bir isimdi. Lady Lamp işte benim favorilerimden Biriydi yani Lady Lamp için söylenebilecek hangisini söyleyebilirim ki. Yani inanılmaz bir enerji. Çoraplarını çıkarıp mikrofondaki o süngeri çıkarıp oraya çoraplarını takmasın. Yani Dediydi yani. İnanılmaz bir performans anlamında da hepimiz ayakta alkışıyor. Ve bu arada ilk gördüğüm herkesin ayağa kalkarak alkışladığı tek isimli Lady Lamp. Ee, inanılmaz bir e, müzik anlayışı var. Yani bana göre, e, sana göre belki başka bir isim bana göre yani yani kadın Kurt Cobain gördüm diyebilirim. Yani Lady Lamp için inanılmaz bir ruh vardı. Dediğim gibi deli bir ruh vardı. Ben de Jim Morrison'ın e, dişi ruhunun e, ona geçtiğini gördüm. E, neredeyse şamanik bir ritüel yaptı. Bütün gece ağzımız açık izledik. E, Lebsley e, Liverpool'dan katılan bir isimdi. İlginç bir isimdi. Doughton'ı Son gün iki kez gördük, hem Enjoy'ı Papyrus'la gördük, hem Docs'la gördük. Yani ikisinde de, yani Doc'un gerçekten karakter olarak da beni çok yanıltmadı. Çok mütevazi, kibar ve e, güler yüzlü... yukarıdan bakmaya teki. E, şundan dolayı söylüyorum. O kadar ne yaptı ki diyebilirsiniz. Yani e, buna biraz örneğin Jack Buck verebilirim. Yani Jack Black ziyetti İngilizler tarafından inanılmaz soğuk ve şey karşılanmıştı. Yani. Ee, hoş karşılanmamış, rahatsız olmuş İngilizler bunu söylüyordu zigette ee, Dohut'un da tam tersi. Yani çünkü Jetpack kadar ünlendi Dot'un, İnanılmaz bir ün yaptı. Ve bana göre çok yokoyu yine o gün tekrar gördük. Yani çok güzel performanslarla ayrıldık. Çok güzel şeyler gördük. Seneye yine gideceğimiz bir festival oldu. Yani o liste değişiyor herkesin işte büyük festivaller ama bizim listemiz biraz böyleart ve e, raporbanın gelecek yılda gideceğimiz festivaller arasına girdim ve bu tarz bu arada başka festivaller de var onları da zaten gideceğiz ve paylaşacağız en yakını Paris'te var Ekim'de mesela e, yani bilemiyorum çok hoş bir festival geçirdim Evet. Festival günlükleri olarak Rapper Ban'ın notumuz tam diyoruz. Ee, katılımcı olarak da e, gayet keyifli vakit geçireceğiniz bir festival. Evet. Festival günlüklerinden bu hafta bu kadar. Ee, rapper Ban'ı konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Festival günlükleri.